Her şeyin bir sebebi olduğu hasebiyle güzel ölümün de kendine has sebepleri var, kötü ölümün de kendine has sebepleri var. Ölüm, hiç kimsenin kendisinden kaçamayacağı bir gerçek. Her daim insanlara kendini hatırlatan, kendisinin var olduğunu ortaya koyan, kafir olsun, mümin olsun, zengin olsun, fakir olsun... Herkesin hayatında apaçık müşahede ettiği bir gerçek ölüm. İnsanoğlu ameller işler, zahiren salih amelleri vardır. İnsanların nazarında bir itibara sahiptir. Ama Allah'ın nazarında kötü bir ölümle ölmesine sebep olacak durumda ve derecededir. Onun için ölüm anında sahtekarlık yoktur. Ölüm anı, sahtekarlığın yanına bile yaklaşamadığı bir andır. Kişi nasıl yaşarsa öyle olur kaidesince, eğer ki zahirinde ve batınında Allah'a itaat ve ibadet üzere devam ediyorsa, sonunda da muhakkak ki Allah'ın ikramına mahzar olarak alimlerin Rabbine kavuşur. Eğer bunun dışında, kalbinde, batınında nifak varsa, yani Allah'ın nazarında kötü bir derecede ise, muhakkak ki bu kişinin ölümü kötü bir ölüm olur. Ve Allah subhanehu ve teala'nın ikramına değil, Allah subhanehu ve teala'nın azabına müstahak olur. O nedenle nice insan kötü ölümle Allah subhanehu ve teala'ya kavuşur. Nice insan da güzel ölümle, alimlerin Rabbine kavuşur. Kişi imanına ve ameline Güvenmemeli. Allah'tan sürekli olarak yardım istemeli. Sürekli olarak Allah ile arasındaki engelleri ortadan kaldırmaya gayret etmeli. Allah'ın sevgisini, Allah'ın rızasını, Allah'ın muhabbetini elde etmek için kendisi için en güzel ilaçlardan bir ilaç olan ölümü hatırlamalı ve güzel ölümle Allah'a kavuşmayı istemeli ve kötü ölümden Allah'a sığınmalı ve kötü ölümün sebeplerinden de Kaçmalıdır kardeşler. Ölüm anı sahtekarlıklardan uzak bir andır. Öyle ya. Ayak ayağa dolaştığı zaman. Değil mi? Kalp boğaza dayandığı zaman. Gözler yerinden fırladığı zaman. Vakile men rak. Doktor nerede şifa verecek, nerede beni iyileştirecek, nerede diye haykırıldığı zaman. İşte o an diyor Allah. Biz ona sizden daha yakınız. Zaten her daim yok Allah, Allah subhanahu ve Teala. Ama o an, hadi diyor güç yetirsenize. Hadi onu oradan geri alsanıza. O an geldiği zaman, kişinin o ana kadar, o zamana kadar kazandıklarının faturası kendisine sunulur. O halde kişinin kalbini yumuşamasında en büyük etken İmam Kurtubi Rahimoğlu'na ne demişti? Ölümü çokça zikretmektir. Kalbini yumuşatan en büyük şeylerdendir. Ayşe annemize bir kadın gelmişti. Hatırlıyoruz değil mi? Şikayet etmişti. Neyden? Kalbinin katılığından şikayet etmişti. Tavsiyesi neydi? Ölümü çok zikletmişti. Ve kısa bir süre sonra kadının kalbi ne olmuştu? Yumuşamıştı. Yine İmam Kurtubi'nin o sözünü hatırlayalım. İman ve ameline güvenmedi. Öyle ki nice güzel kokulu çiçekler vardır. Kokusuyla müteessir olduğun ama geceliğin bir don isabet eder, bir soğuk isabet eder. Sabaha diyor o çiçeğin ne kokusunu ne de kendisini bulur. Korkacağız. Güzel ölümün sebeplerinden iyi ki olan korkuyu ne yapacağız? Kalbimize yerleştireceğiz. Ya Allah bana darılırsa, ya Allah benden yüz çevirirse, ya Allah beni yardımsız bırakırsa, ya Allah gaflete düşmeme izin verirse... Ya melekler benim yanından uzaklaşırsa, şeytanlar bana yaklaşırsa, heva ve hevesime tabi olursam bunları sürekli olarak göz önünde bulundurmamız lazım. Takva ile kardeşler takvasıyla alemlerin Rabbine kavuşur. Facir, günahkar, günah ile Allah subhanehu ve teala'ya kavuşur. Bakın bir genç anlatıyor. Ailemiz hep beraber oturmuş yemek yiyorduk. Yemek yerken birden babam midem çok bulanıyor, kusmam geliyor diyerek sofradan kalktı ve lavaboya doğru gitti. Halinde bir değişiklik vardı. Ben de babamı takip ettim. Korkuya kapıldım. Babam tuvaletin kapısını kapattı, lavabonun kapısını ve dedi kusmaya çalışıyor ama bir türlü kusamıyor. Ben de Babamın halinden, endişelendiğimden dolayı o onun camından içeriye doğru bakıyorum. Biliyorsunuz buzlu cam var içerisinde net gözükmez ama kişinin hali az çok belli olur. Babam diyor ayakta kusmaya çalışıyordu ve diyor dizleri üzerine çöktü klozete. Kusmaya çalışıyor kusamıyordu. En son diyor babamın başını diyor klozetin içine doğru girerken gördüm. Ve sonra diyor babamdan ses çıkmadı. İçeriye girdim diyor. İçeriye girdim. Ve babam diyor ruhunu teslim etmişti. Ve başı da diyor klozetin içinde, pisliğin içindeydi. Ve diyor, bu olayı diyor, imama anlattım. Mahallemizin imamına. Dedi ki, bir sor bakalım babanın ne ameli vardı? Babanın ne ameli vardı da böyle bir ölümle Allah'a kavuştu? Bir sor bakalım. Anneme gittim diyor sordum. Ey anne! Yani babamın neyi vardı? Babam diyor namaz kılmazdı. Fakat imam dedi ki başka bir amel olabilir. Bir sor dedi. Annem diyor bana şunu söyledi. Oğlum hiç kimse bilmezdi. Babam faize para yatırır. O faizden yerdi. İmam dedi ki işte onu buna sevk eden budur. O Allah'ın haram kıldığı, pis kıldığı, necis kıldığı rızıkla rızıklandı. Ve en son diyor Allah onun canını necasetin olduğu yerde aldı. Sürekli porno izleyen bir genç vardı. Evine filmler alıp evine gider kapıyı kilitler. Saatlerce bu filmleri izlerdi. Bir gün yine böyle bir vakit odasını kilitlemiş odasının içinde ve ölüyorum ölüyorum diye feryat eden bir ses geldi. Annesi hemen kapıya doğru gidiyor ama kapı kilitli. Kapıyı açamıyor kadın. İmdat istiyor komşularından. Komşularından bir genç geliyor, kapıyı zorluyor, açamıyor. Diyor teyze kapıyı kıracağım. Kır oğlum diyor. İçeriden bağırma sesi ölüyorum diye. Kapıyı açıyorlar. Çocuk çırılçıplak bir halde affedersiniz. Yüzü koyun yatmış, canını teslim etmiş ve ekranda da o pis görüntüler. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Onun için, bizim için en önemli şey nedir? Allah'tan yardım istemektir. Zahirin ve batının bir olmasıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor sahabe? Ya Resulallah bana vasiyet et. Âmentu billâ fâsteqîm. Allah'a iman ettim de ve sonra ne ol? Sonra dost doğru. Urve bin Zübey. Biraz da bunlardan örnek Urve bin Zübey. Büyük sahabelerler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi üzerine oruç amelini ve Kur'an okuma amelini hayatında en üst noktada sergiliyor. Biliyorsunuz selefin en büyük özellikleri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve oruç tutmaktır. En çok öne çıkan amelleri budur. Urve bin Zübeyk oğlu Hişam diyor ki babam kurban, kurban bayramı ve Ramazan bayramı dışında ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyettiği zamanlar dışında sürekli oruç tutardı. Kendisine diyor ölümse sekeratı ulaştığında, hastalığı şiddetlendiğinde babamla tavsiyede bulunduk. Baba yani durumun sıkıntılı, hastasın, hastalığında ilerledi. Yani orucu tutmasan, hani vücudun biraz güçlense, kendini çok harap etme dediğimizde bize diyor şunu söylüyordu. Oğlum ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim ki oruç olarak bir günü tamamlar. Ve o gün Allah'a kavuşursa Allah onu cennetine alır. Bırakın da diyor ben inşallah bu hadise isabet edeyim. Böyle Rabbime kavuşayım. Dediği gün diyor alemlerin Rabbine kavuştu. Güzel ölüm. Nasıl gidersen, nasıl yolculuk yaparsan o şekilde Rabbine kavuşursun. Bu ölümlerin sebeplerini çantamıza yerleştirmemiz lazım bu yolculukta. Eğer yolculuk çantamızın içerisinde bu sebepler olursa Allah'ın izniyle alemlerin Rabbine güzel kavuşuruz. Korkacağız, yol alacağız, ölümü hatırlayacağız, ölümü zikredeceğiz ve Allah'ın izniyle kardeşler kazananlardan olacağız.